انت مغربي اللي عندنا يفهمون العربيه انا بعض الاشياء ساتكلم بالعربيه بعدين اترجمها الى التركيه فتستفيدون اما الاسئله فيكون فتكون بعد الدرس شاء الله olacak sorularınız <gülüyor> olursa soruları <gülüyor> yazın dersten sonra sorun yani kimse çekinmesin ee, i̇stediğiniz şey inşallah sorarsınız ders hakkında. Ee, burada hepimiz e, ilim talep etmek için geldik, doğruyu hakkıyı bilmek için öğrenmek için geldik. Dolayısıyla dolayısıyla hepimiz zaten Türküz. Ee, kafanıza bir bir soru varsa, bir sual varsa çekinmeyin. Dersten sonra sorun. İnşallah açıklamaya çalışırız. Tamam mı? Tayyip. Tamam. Derse başlayalım o zaman. Dersin konusu üç ders yapacağız inşallah bugün. Birinci ders Maturidilik nedir?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 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدِ Ehl-i Sünnet vel Cemaat nedir? Kimlerdir? İbn-i Kayyim Rahimullah Teala ehl Sünnet vel Cemaati tarif ederken der ki Bir kişi ehlü Sünnet vel Cemaat'ten olamaz Ta ki ehl Sünnet vel Cemaat'ı bilene kadar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 Kur'an ve sünnettir. Bunun dışında kimsenin sözü, hiçbir kimsenin sözü delil değildir. Peki ehl-i sünnet vel cemaatin sıfatları nedir? Nasıl anlayacağız kim ehl-i sünnetten, kim ehl-i sünnetten değil? Birincisi ehl-i sünnet vel cemaat akidesini, inancını Kur'an ve sünnetten alır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 o zaman doğru yoldasın. Yok, dayandıramıyorsan, ispat edemiyorsan bu demek ki sen kendi kafana göre bir şeyler çıkardın veya kendi liderine uydun veya daha sonraki gelen bazı insanların çıkardığı inançta oldun ki bu ehli sünnet ve celmed itikadı itikadı değildir. Bundan dolayı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muvatta İbn Malik'te geçtiği gibi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Terektu fikum emrein"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 Ayrılmazsınız. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arbabed bin Sariye'nin hadisinde şöyle buyuruyor. İnnehu men ya'iş minkum fese yara ihtilafen Benden sonra yaşayacak olursanız çokça ayrılıklar göreceksiniz, ihtilaflar göreceksiniz. Bu ayrılıklar olduğu zaman fealeykum bi sünneti ve sünnetil hulefai'r raşidin mehdiyyin min ba'di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 Dolayısıyla sen sahabeyi muhacir ve ensarı takip ettiğin zaman, onlar gibi inanmaya çalıştığın zaman allah Teala sende razı olur. Bunun mefhumu eğer onlar gibi anlamazsan Allah senden, Allah sende razı olmaz. Başka ayette allah Teala buyuruyor ki, فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثِ۪ي مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوُ Eğer sizden sonraki gelenler, Kur'an inerken diyor ki sizden sonraki gelenlerin yani sahabeye hitap ediyor. Diyor ki, eğer sizden sonraki gelenler, sizin gibi iman ederlerse hidayet bulmuşlardır. Sizin gibi iman ederlerse hidayet bulmuşlardır. Dolayısıyla sahabe gibi iman etmeyen hidayet hidayet bulmamıştır. Başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Wman yu shaqq al Rasul min bad ma tabyyna lahu al Huda, witttabya ghair asbiil al mu'minin, nullihi ma taulla, wanslihi jhanma wsaat masira. Kim?" kendisine hidayet belli olduktan sonra peygambere muhalefet ederse, ona uymazsa ve yettebi gayre müminin ve müminlerin yolundan ayrılırsa buradaki müminler kimdir? Kur'an o zaman kime indi? Sahabe. Dolayısıyla sahabenin yolundan ayrılırsa onu gittiği yerde bırakırız. Ve cehennem. Cehenneme atarız. Vesait basir o. Ne kötü. Ne kötü bir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 Hayyiz gibi felsefi istilahlar, felsefi terimlere çıkardığına ne diyorsun diyor. Çünkü bu gibi terimleri, istilahları kelamcılar, eşariler, maturidiler, mutezile, cehmiye çıkardı. Diyor ki bu gibi sözlere ne diyorsun diyorlar Ebu Hanife'ye. Diyor ki makalatul <gülüyor> felsefe. bunlar hepsi felsefecilerin sözleridir. Aleyke bil eser <gülüyor> sünnete uy. Ve tariikatı Selef ve selefin yoluna selef denildiği zaman sahabe ve tabiin kastediliyor sahabe ve tabinin yoluna uy ve İkulle mahdefe ve, ve sor dine sonradan çıkmış yeni şeylerden kaçın Çünkü her yenilik bidattır diyor Ebu Hanife rahimlahu Teala aynı şekilde İmam Ahmet' de diyor ki usulü sünneti indene bizim inancımız sünnetimiz sünneti uymamız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 diyor ki, "Kavulun eli ne? Diyor, önce mutezileyi anlatıyor, kulabiyi anlatıyor, felsefecileri anlatıyor. Sonra bir soru soruyor diyor ki, peki bütün bunlar reddettiniz siz. Neye inanıyorsunuz bunları reddettiniz? Sizin inancınız ne? Bize açıkla. Kendi kendine soru soruyor diyor ki, bizim inancımız, inandığımız inanç ettemesuku bir kitap bir Rabbimizin kitabına uymaktır ve sünnetin ebiyine.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 Nasıl ki elif lam mim manasını bilmiyorum. Aynı şekilde vech yüzün manasını bilmiyorum. Di manasını bilmemezlik yaparlar. Bu da bid'at ehlinin alameti. Maturidi eşarilerin e, bazı inançları. Ve hatta derler ki manasını biliyorum ancak işte yorumlarlar, yorumlamaya kalkarlar. Derler ki elden maksat orada el geçiyor doğru ancak elden maksat kudrettir, güçtür.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 manası bilindiğine dair deliller nedir? Birkaç delil size anlatacağım. En e, açık olanlarından e, Ebu Davud e, Ebu Davud'da geçen veyahut da pardon Ahmet ve İbni Macet'e geçen ve Elbani'nin sahihlediği e, Ebu Rezi'nin hadisi. Ebu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu hadiste ''Dahika Rabbuna min kunuti ibadihi ve kurbeği yerihi''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 bu Fıkul Ekber isimli kitabı mevcut, e, basılmış e, bulabilirsiniz. Diyor ki rahime teala la yusafullahu bi sifatil mahlukin ve gadabuhu ve min teala hiçbir mahluka benzetilmez. Hiçbir yaratılmışa benzetilmez. Allah'ın kızması, razı olması Allah'ın sıfatlarından keyifsiz nasıllığını bilmediğimiz sıfatlardır. Manasını biliyoruz. Kızmakla razı olmak. Ancak nasıllığını bilmediğimiz e, sıfatlardandır. Sonra diyor ki وَهُوَ قَوْلُ اَهْلُ السُنَّةِ Bu da ehl sünnetin inancıdır. وَلَا يُقَالُوا Şöyle denilmez. غَدَبُهُ عُقُوبَتُ Allah'ın kazabından maksat, gadabından kızmasından maksat onun cezalandırılması demeyiz. وَرِدَاهُ وَرِدَاهُ ثَوَابُهُ Ve, ve thewa, e, onun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 işte isimler sayıyor. Sufyan-ı Sevriye, Sufyan-ı İbni Uyeyne, Ahmet-i Hanbel gibi bütün bu ehl Sünnetin imamları kabul etmiştir. Ve el cehmiye sonra diyor ki cehmiye, bu da sapık bir fırka. Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir fırka. Feenkara tehadiri, bütün bu rivayetleri, bu hadisleri kabul etmediler, inkar ettiler ve dediler ki bunu kabul edersek bu Allah'a benzetmedir. Dolayısıyla kabul etmeyelim dediler diyor. Çünkü onlar ne zannediyor dediğim gibi ilk önce kendilerine benzetiyorlar sonra inkar ediyorlar. Teşbih kendileri e, teşbih yapıyor. Anca, yine aynı şekilde kitaplara baktığınız zaman araştırdığınız zaman Taberi, İbni Hüzeyme, İmam Şafii, Darimi, İmam Ahmet, Ebu Hanife bütün bu, bu imamların ehl-i sünnetin bu imamların e, buna benzer sözlerini kitaplarda e, bulabilirsiniz.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 Mezhur iman ediyor. Peki der de, de ki ona. Onun sıfatı diri olma. O diridir, tamam diridir diye, diyecek. Peki sen diri misin diyeceksin? Diyecek evet ben de diriyim. Ölü <gülüyor> değilim gördüğün gibi. O sonra diyeceksin Allah'a sen kendine benzettin. O da diri, sen de dirisin. Bir benzetme yaptın, teşbih yaptın diyecek ki aşağı. Onun diriliği kendisine yakışır bir şekilde. Onun diriliği hiçbir zaman ölmez.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 Dolayısıyla bu dördüncü şart ne olmuş oluyor? Yok olmuş oluyor. Dolayısıyla mecaz ortadan kalkmış oluyor. Allahu Teala'nın sıfatları hakkında. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla bu dördüncü şey olmadığından dolayı, şart olmadığından dolayı diyemeyiz. Allahü Teala'nın sıfatları mecazdır diyemeyiz. Bilakis Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allahü Teala'nın sıfatları hak, hakikattır. Manasını biliyoruz. Hakikat manasında anlıyoruz derler ki bu bir ikincide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 Abu Mansur al Maturidi. İsmi Muhammed İbni Muhammed İbni Mahmud Ebu Mansur al Maturidi. Maturidi de isimlendirilmesinin sebebi kendisi Maturid denilen yerde doğmuştur. Bundan dolayı Maturidi denilmiştir kendisi. Ancak ismi Muhammed İbni Muhammed künyesi de Ebu Mansur al Maturidi'dir. Doğum tarihin tam olarak bilinmiyor. Çünkü e, garip olan maturidinin hayatı fazla geçmiyor kitaplarında. Çok az bir şey geçiyor. Hayatı o kadar. Hatta maturidilerin kendi kitaplarında dahi hayatını fazla anlatmıyorlar. Çünkü tam olarak bilmiyorlar. Doğum tarihini bilmiyorlar. Ancak vefat tarihini Hicri 333 olarak diyorlar. Dolayısıyla kendisi 330 Hicri 333'te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 birincisi kitab-ı tevhid kendi akidesini kendi felsefesini beyan eden kitap. İkincisi de tefsir o da tevilat ehl-i -e -ehl sünne isimli bir tefsiri var. Tevilat ehl -e bu tefsirin bazısı bize kadar gelmiş. Hepsi bize kadar gelmemiş. Peki bu maturidilik ekolu, mezhebi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 yaymaya başlamışlardır bu maturidilerin en büyük alimlerine en büyük şahısları çok şahısları var fakat en büyükleri ve en önemlileri birincisi Ebu'l-Yusr el-Bezdevi bu adamın ki bu Ebu yusr el-Bezdevi de bazı nakilleri yapacağım onun için söylüyorum size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 Maturidilerin en önemli şahıslarından bir tanesi Necmuddin Ömer Ennesefi Kedâ Nuruddin Es-Sabuni Aynı şekilde Sivaslı El-Kemâl İbni Humem ee, Yine son dönemde gelen Maturidi alimlerinden Molla Ali El-Kâri ve en sonlarda gelen ve en e, tehlikesi yani en e, problemli olanı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 Bu şahıs Muhammed Zahid-i Kavseri son zamanda gelen en büyük sapıklardan bir tanesi. Çünkü kendi inancına uymayan İmam Ahmet İbni Hanbele, İmam Şafiye, İmam Malik'e laf atan, dil uzatan, onları sapıklıkla suçlayan, İbni Teymiye'ye, İbni Kayyime zina çocuğu gibi böyle ağza alınmayan lafızlar kullanan, Hatta sahabiye dahi laf atan Ebû Hüreyre'yi zayıflayan Enes radıyallahu teâlâ anhu lafatan böyle bir şahıs. Maalesef kitapları da e, mevcut. Ana bu şahıslardan sonra Maturidilerin Maturidiler inançlarını e, nereden alıyorlar? Yani biz demin ki Ehl-i Sünnet'in inancını nereden aldığını gördük. Dedik ki Kur'an Sünnet sahabe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 istiva ve yukarıda olması ve inmesiz sıfatına gelince şöyle diyor Zebidi. Diyor ki ucibu anhu ve anhu bu sıfatlara gelince şöyle bir cevap veririz diyor. En-şerain inma sebet bil akl. Şeriat akıl ile sabit olmuştur. Biz şeriatı Kur'an ve Sünnet akılla bildik. Aklımız olsak bilmezdi. Olmasa bilmezdik derdi. Der.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 hem akıl batıl olur hem de şeriat batıl olur. Çünkü akıl ters. <gülüyor> <gülüyor> İde tekarrara hâdâ bu bilindikten sonra fenakul biz deriz ki diyor kullu lafzın yeridu fi şer'i ve huve lil lil'akli şeriatta gelen bütün lafız akla muhalif olan, akla ters olan bütün lafızlar imma en ye ya mutevatirdir ev yunqal ev yunkal ahad veyahut ahad olarak gelmiştir.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 Mecaze anlamı vardır kastediyorum. Ve in kana eğer o nas o delil-i ise فلا يتصور ان يكون نصا la ihtamilu't tevil. Mutavatir ise imkanı yok ki tevil edilmesin. Mutawa imkanı yok ki tevil edilmesin. Mecbur tevil edilebilmesi gerekir. Diyor Zebidi. Gördüğünüz gibi her şey neye dayandırıyor? Akla dayandırıyor. Aynı şekilde başka bir Nesefi diyor ki demin ki zikrettiğim şahsılardan bir tanesi ebul mainin Nesefi Tafsiratu'l-Edille isimli kitabında diyor ki ki bu kitap kitabı tevhidden sonra Maturidi'nin kitabından sonra en önemli kitap Maturidilerde diyor ki İnnen nusus ida kana hilaf'al-akli er naslar yani Kur'an ve sünnet akla ters düşüyorsa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 onu yorumlar, yorumlarız diyor. Ebu'l-Main'in ee, Nesafi. Aynı şekilde. Maturidi, Mansur Mansur'ul Maturidi kendisi Kitab-ı Tevhid isimli kitabında diyor ki kendisi Aslu ma yu'rafu bihid din vechan jhân Ahaduhum el-sem'u Din iki şeyden belli olur. Bilinir. Dini iki şeyde biliriz. İki şeyle birlikte biliniriz. Birincisi sem'a yani Kur'an ve sünnet ile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 deniliyor. Bu Kulli, bu kanunu, bu kaydeyi Maturidilerin kitaplarında bulabilirsiniz. Misal Ennurullami' isimli kitabında Şerhul Makasit Teftezani'nin Şerhul Makasit isimli kitabında veya Nesefi'nin Şerhul Akaid isimli kitabına bakınız bu kaydeyi aynı şekilde bu kitaplarda bulabilirsiniz. Peki bu kaydeyi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 Bunu duyunca Caad ibn Dirhem kalbine bir şüphe giriyor. Diyor, ben bunu nasıl ispat edeyim şimdi? Sonra hayrete düşüyor ve evine gidiyor. Evinde 40 gün şüpheyle düşünüyor. Ben bu şüpheyi nasıl atacağım? Hayretler içinde kalıyor. 40 gün namazı falan terk ediyor. Bir şeye in inanmıyor. 40 gün sonra diyor ki buldum diyor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 ya cevherdir ya da ya cisimdir ya da arattır diyor. Cisim yani normal her şey. Taş, ağaç, insan her şey bir cisim olan bir şey. Ya da arat sıfattır diyor. Sıfat. Diyor ki arat değişir diyor. Arat bu sıfatlar değişir diyor. Bir şey beyazken siyah olabilir. Bir şey gülerken gülmeyebilir. Arat bu sıfatlar değişime uğruyor diyor.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 Dolayısıyla Allah'ın hiçbir sıfatı yoktur diyor. Ve bu kaydı şey diyor. Bu Cahd ibn Dirhem Allah-u Teala'nın bütün sıfatlarını inkar ediyor. Diyor çünkü sıfatı olsa Allah mevcut mu? Mevcut de demiyor. Mevcut yok onu diyemeyiz diyor. Çünkü biz de mevcutuz Allah da mevcut. Allah'a benzetmiş oluruz ki ya de da mevcut değil diyor. Hiç bütün sıfatlarını Allah'ın inkar ediyor. Ve Allah'ın isimlerini de inkar ediyor. Sonra bu şahıs bu fikrini yaymaya başlıyor ve talebeleri oluyor. En sonunda Halid ibn Abdullah el-Kasri denilen Ehl-i Sünnetten bir devlet reisi Kurban Bayramı'nda hutbeye çıkıyor ve hutbeyi verirken diyor ki ey insanlar, dhuhu takabbalallahu dahayakum. Kurbanınızı kesin, Allah kurbanınızı kabul etsin. Çünkü bugün ben Ca'de ibn Dirhem'i kurban keseceğim. Çünkü o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 Cehmi İbni Safvan'a nispet edilen bir isim. hal Bu kaideyi ilk çıkaran, Allah'ın bütün isimlerini ve sıfatları inkar etme kaidesini ilk çıkaran Cehmiye'dir. Bundan dolayı İmam Ahmet İbni Hanbel Erradd Alel Cehmiye isimli kitabında diyor ki Cehmi İbni Safvan hakkında diyor ki İmam Ahmet Teavvelel Kur'an ala gayri tevili. Kur'an'ı e, kendi kafasına göre tefsir etti diyor. <اللّٰة> ve kddbe bi hadis thi Rasulullah ve Rasulullah'ın hadislerini tekdiv etti yalanladı kabul etmedi hadisleri kabul etmiyor çünkü sıfatta hadisler kabul edemem diyor. Ve zama anna man wusufallah bi şeyin mima wusuf bi nefs fi kitabhi, o haddet عنه Rasul, kana kafir. Ve şuna im im iman etti Jami bin Saffan diyor. Kim Allah Allah kendisini sıfatlandırdığı gibi kim Allah'a sıfatlandırırsa veya peygamber Allah'a sıfatlandırdığı gibi kim Allah'a sıfatlandırırsa kafir oldu diyor Cehm ibn Safan. Çünkü benzettin diyorsun. Kafir oldu diyorsun, diyor diyor. Ve kana ve musabbiba oldu diyor. Fa as fa dalla bi Bundan dolayı sözüyle birçok insanı sapıklığa yitti ve sapıttı diyor İmam Ahmed İbn Hanbel.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 Fadlu'l-İ'tizal ism kitabında bu Mutezile'nin imamlarından diyor ki delilleri sayarak Kur'an yani delil nedir bizde? Diyor ki evvelul akıl ilk olan akıldır diyor. Lian bihi yetemayzu'l-hasan ve'l-qubh. Çünkü akıl ile bir şeyin iyi güzel olduğunu veya kötü olduğunu biz anlıyoruz. Dolayısıyla ilk kaynak ilk delil akıldır diyor. Yani Kur'an ve sünnet değildir. Dolayısıyla bu kaide, aklı öne geçirme kaidesi cehmiyeden, ondan sonra mutezileden, ondan sonra da eşari ve maturidiler almıştır. Yine mutezile imamlarından Cahil diyor ki فَمَا الْحُكْمُ الْقَاطِعِ اِلَّا لِذِّهِنْ Kesin olarak bir şey ancak akıl ile biliriz diyor. Dolayısıyla ilk şey e akıllı kabul ediyor. Peki bunların bu kaidesine nasıl cevap vereceğiz? Yani akıl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 Allah peygamber indirmesine gerek yok. Biz aklımızla buluruz. Dolayısıyla aklımızla şunu emrederiz, şunu nehy ederiz, bunu yasaklarız. Peygamber boşuna indi ve isteyen istediği gibi derdir diyor. Eğer akıl asıl olsaydı diyor, Ebu ee, Abu Muzaffer es-Sem'ani rahimehullah teala. Bir ara veriyor muyuz yoksa devam ediyoruz mu? Bir şey dedim. Tamam.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 Kur'an ve sünnete teslim olmamızı emrediyor. Diyor ki, Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, La tuqaddimu beyne yedeyi illahi ve Allah'ın ve rasulunun önüne geçmeyin. Yani onun sözünün önüne geçmeyin. Allah ve rasul bir şey dediyse, ben de şunu diyorum, aklımı ona takdim ediyorum, aklımı önce getiriyorum, yapmayın diyor Allahü Teala.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 Diğer öldürülen öldüren kadının akrabaları ödemesi gerekir dedi diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunun üzerine Huzeyil kabilesinden o öldürenin akrabalarından bir tanesi Haml İbn Nabiga denilen şahıs dedi ki ey Allah'ın Resulü. Keyfe uğarramu la la la la Ey Allah'ın Resulü nasıl olur da daha doğmamış bir çocuğu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 Men jerrab misl tacrubati kim benim gibi tecrübeye sahip olursa benim gibi bilmiş olur diyor errazi ee, bu da tarihul İslam zehabinin kitabında geçiyor yine felsefecilerin kelamcıların imamlarından ebul maali el-cuveyni diyor ki lakad huttul bahr bahra'l çok derin bir denize daldım ve halleytu ehle'l islami ve ulumehum.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 Şimdi diyor eğer Rabbim bana mağfiret etmezse, rahmet etmezse fel veylü libnülcüveyni İbnülcüveyni'ye veil olsun yazıklar olsun eğer allah Teala beni affetmez diyor. Sonra diyor ki ha ene emutu ala akideti neyse neysabur. İşte ben şu an neysabur'daki yaşlı kadınların akidesi üzerine ölüyorum diyor. Çünkü neysabur'daki yaşlı kadınların akidesi inancı fıtrat üzere. Felsefeye falan girmemişler.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 Aynı şekilde baktığımız zaman Ömer radıyallahu teala anhumun zamanında bir adam ortaya çıkıyor. Bu adam hep böyle Kur'an'la münakaşa ediyor. İşte Kur'an'ı birbirine çarpıştırıyor. Akıl uğraşmaya çalışıyor. Ömer radıyallahu teala anhumu çağırıyor. Diyor ki sen kimsin diyor. Ben falanım diyor. Ben de diyor Emirül müminin Ömer ibni Hattab. Sonra ağaç çurma dallarıyla adamı dövüyor. Ta ki başı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 Şöyle bir bir iki dakika ara verelim, sonra yine Maturidilerin e, inançlarını devam ederiz inşallah. Tabi şimdi e, sorularınız var mı? <gülüyor>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 Tayyip. Yememizi, mesela sağ mi devam lazım? Sağ yani öyle verilmiş. Tabii. Peygamber. Şeytan sol elle yer. Peygamber şeytan sol elle yer diyor. Tayyip, devam edelim. Daha soru yok, değil mi? <Gülüyor> tamam, o zaman evet. devam edelim inşallah. Tamam.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 Ve içindeki ayetleri veya hadisleri bir saymaya bak bakalım. Kaç tane? On parmağa geçmez. Ben size buradan söylüyorum. On parmağa geçmeyecektir. Çünkü e, yani daha önce ben Maturidi Akidesi okudum. Bildiğimden dolayı konuşuyorum. ya. Yani. On parmağa geçmeyecektir. Ve Kur'an ve sünnet ve felsefe üzerine bina edilmiştir. Hepsi böyle. Bundan dolayı şu anki anlatacağım.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 Arş gibidir veya hatta da arştan daha küçüktür manasına gelmiş olur. Sonra diyor ki: "Eğer arştan daha büyük olursa bu demek ki Allah mütabaittir. Mütabaitt yani e, parçalardan oluşmuştur. Eğer bunu dersek Allah arştan daha üstün parçalardan oluşmuş manasına gelir deriz diyor.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 Nüzul sıfatı Allahu Teala'nın inme sıfatı Maturidiler el-Mavaqif ee, El isimli yine Cürcani'nin Şerhül Mavaqif isimli kitabında ilme, inme hakkında der ki Nüzulu bil lutfi ve'r rahme Allahu Teala'nın nuzulu kendisi nuzul etmez, inmez. Bilakis onun inmekten maksat onun rahmeti ve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 Bunun üzerine Abdullah İbne İmam Ahmed İmam Ahmed'in oğlu diyor, "Fertade ابي رحم الله تعالى ve babam titredi bunu duyunca ve e, yüzü sarılaştı. Ve dedi ki: "Qif bina ala hadal mutahawwid." bu bu sapın yanına götür. Ve onu onun yanına götürdüm diyor. Ve dedi ki: "Ya hada Rasulullah aghyir ala Rabbihi mink. Kul kama qala Rasulullah wansir." sen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 Ebu'l-Maîn en-Nesefî sıfat hakkında diyor ki: "Lâ yecûzu en yusafa Allah bil mecî, liannehû min sıfatil mahlûkîn." Allah gelme sıfatıyla sıfatlandırılmaz çünkü gelmek mahlukatın sıfatıdır. Çünkü mahluk gelir, gider. Allah bu böyle sıfatılmaz. Çünkü bu dolayısıyla Allah'ı gelmedi sıfatlandıramayız diyor. ebul main en-Nesefî rahimehullah teâlâ. Rahimullah dedim de kelamcıya, felsefeye. Namazı. Tamam. Tayip, eee burada duralım. Eee e, mescide gidelim de inşallah. Gelerede yoksa nasıl edeceğiz? Tayip, tamam, mescide kaç tane namaz? Şimdi 10 dakika içinde orada şey Tamam, şey, namazı kılalım. Mescide gidelim. Tamam, ondan sonra devam Mescid, ederiz. Ee, tamam, ondan sonra inşallah e, bitirdikten sonra başka bir konuya geçeriz. İnşallah.